izhar tanımı, Tennin veya Nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse izhar olmuş olur. İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir. Bu beyte geçmeden önce yapmış olduğumuz tanıma bir kez daha bakalım. Tennin yani iki üstün iki esre ve iki ötreden sonra veya nunu sakinden sonra yani cezimli olan nun harfinden sonra aşağıya aldığımız bu altı tane olan izhar harflerinden biri gelirse izhar olmuş olur. Şimdi ilk harfleri izhar harfleri olan bu beyti okuyalım. Allah'u hayyun haligun adlun Ganiyun, ha diye Arkadaşlar ilk harflerini ishar harflerinin oluşturduğu okumuş olduğumuz beytin içinde geçen ishar harflerini açık bir şekilde aşağıya yazdık. Ekranda görüyorsunuz. Okuyalım bu 6 tane ishar harfini. Elif ha hı ayn, gayın ve H hey harfleri. Arkadaşlar, izhar ile alakalı örneklerimize geçmeden önce, izhar ne demektir? İzhar deyince ne anlamamız gerekiyor? Ona kısaca bakalım. Arkadaşlar, ihvayı hatırlayacak olursanız, ihvada kendin veya nunus hakinden sonra, ihva harflerinden biri gelirse, genizden gelen bir sesle biz okuyorduk İzharda ise tenvin veya nunu sakinden sonra bu izhar harflerinden biri gelirse ne genizden bir ses getiriyoruz ne tutuyoruz hiç durmadan okumaya devam ediyoruz şimdi örneklerimize geçelim ilk örneğimiz gafurun <gülüyor> Halim. burada tenvinden iki ötre gelmiş kırmızı olarak yazmışız bu temminden hemen sonra izhar harflerinden H harfi gelmiş. Peki nasıl okuyacağız burayı? Hiçbir şey yokmuş gibi hiç tecvid bilmeyen bir insan burayı nasıl okursa biz de aynen öyle okuyacağız. Okuyalım. Gafurun <gülüyor> Halim Bakın görüyorsunuz düz bir şekilde okuduk. İkinci örneğimizde men amen ederken Burada nunu sakin olarak cezimli nunun geldiğini görüyorsunuz. Biz izharı tanımlarken hatırlayın ne demiştik? Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse o zaman bu tecvitimiz olmuş oluyordu. Burada nunu sakinden sonra izhar harflerinden elif gelmiş. Az önceki ifademi tekrar kullanmak istiyorum hiç tecvid bilmeyen bir kimse burayı nasıl okursa biz de öylece düz bir şekilde okumuş olacağız. Okuyalım. men e Bir kez daha okuyalım. Men-e-mene Üçüncü örneğimize gelince burada da yine nunu sakin gelmiş cezimli nun. Bu nunu sakinden hemen sonra izhar harflerinden ha harfi gelmiş. Dolayısıyla burada ikba veya başka bir tecvît yapmıyoruz, izhar yapıyoruz. Yani hiç tutmadan düzgün bir şekilde okumaya devam ediyoruz. Okuyalım. Min kaf, min kaf. Şimdi bu örnekleri tekrar dönelim. Bir kez daha okuyalım. Gafur halim men amana min hauf şimdi örneklerimize geçelim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar yeşil renk olarak ifade etmeye çalıştığımız bu bölümde geçen izhar tecvitleridir. Önce okuyalım, sonra tekrar uygulamasıyla beraber olacağız. Estağfurullah. Tün me ila azabin azim. ayetimiz ve le nuadab alim bima kanu yakzibun ucuncu ayetiniz cennetin tecri min 4. ayet-i kerememiz. Wa Diğer bir ayet-i kerime. Fe men khana fe Son örneğimiz وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا Okumuş olduğumuz bu ayetlere tekrar dönelim ve ilk örneğimize bakalım. عَدَى bin Azlım derken D harfinde tenvini görüyorsunuz. iki esre olarak tenvin gelmiş. Tenvinden hemen sonra izhar harflerinden ayin geldiği için burası hiç tutulmadan düzgün bir şekilde okunacak. Okuyalım. Adabin azim. İkinci örneğimiz adabun elim. Burada da tenvin olarak iki ötre gelmiş. Hemen tenvinden sonra İzhar harflerinden elif gelmiş. Hiç tutmadan düzgün bir şekilde okuyarak devam ediyoruz. Adabun elim bir diğer örneğimiz min tehtihel enhar burada da arkadaşlar tenmin veya sakinden cezzimli nun dediğimiz sakin nun gelmiş hemen nun'dan sonra hemen nun'dan sonra ishar harflerinden ha harfi gelmiş dolayısıyla ishar olmuştur tutulmadan düzgün bir şekilde okunması gerekiyor okuyalım Min TEĞTI HEL ENHÂR'' Evet. Diğer örneğimiz ''VEMİN haytu. Burada da ''Nunu sakin'' gelmiş. ''Nunu sakinden hemen sonra İSAR harflerinden ''H'' harfi gelmiş. Süratli bir şekilde hiç tutulmadan okunması gerekiyor. Okuyalım. ''VEMİN haytu, ''VEMİN HAYTÜ'' Evet. Evet. Diğer örneğimiz Femen Hafe Burada da Nunu sakin gelmiş Nunu sakinden hemen sonra ishar harflerinden K ha harfi gelmiş Bu hemen tutulmadan Düzgün bir şekilde Okumak anlamına geliyor Okuyalım Femen Hafe Bakın hiç tutmuyoruz Femen Hafe Yani burada bir şekliyle Sakin Nunun üzerinde durmuyoruz sakinlümden hemen sonra ha harfine geçiyoruz. Femen hafe aynı ayetin de, aynı ayetin devamında cenefen ev itma var. Orada da tenvinden sonra yine elif gelmiş. Görüyorsunuz. Bu da ishar harflerinden biri e, tutulmadan okunacak demektir. Okuyalım. Cenefen ev itma Cenefen ev itme Son örneğimizde Ganiyen hamida Burada da tenvinden hemen sonra ishar harflerinden H harfi gelmiş. Bu şu demektir. Tutulmadan hemen okunacak. Seri bir şekilde Nasıl okuyorsak O şekilde okumaya devam edeceğiz. Ganiyen hamida غنيا حميدا